21. Özellik Beşeri Gayret ve Çabalar Savaşta sayısal hesaplar önemli değildir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi seçkin ve yetenekli şahsiyetlerin bulunması da çok önemlidir. Sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin yüz kişiniz inkar edenlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar anlayışsız bir güruhtur. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira içinizde zaaf olduğunu biliyordu. Sizin sabırlı yüz kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin bin kişiniz Allah'ın izniyle iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 65-66 Bu demek oluyor ki kuvvetli bir Müslüman, on kafire bedeldir. Zayıf bir Müslümansa, iki kafire bedeldir. Bu ikisi arasındaki fark, Müslümanın iman ölçüsüne göre değişmektedir. Bu imani ölçüler, bizleri gösterilen büyük çaba ve fedakarlıklara bakmaya zorlamaktadır ki, bu fedakarlıklar olmaksızın, zafere ulaşabileceğimizi ummayalım. Bu fedakarlık ve kahramanlık örneklerinin, kalplerimizde ve zihinlerimizde canlı olarak kalabilmesi için, bu bölümde, bu örneklerden bazılarını sergileyeceğiz. Bedir kahramanlıklarından. 1. Kureyşliler Müslümanları gözetleyip durumlarını öğrenmek üzere Umeyr i̇bn Vehb El-Camhi'yi gönderdiler. Müslümanları gözetledikten sonra onların hiçbir yardım kolu ve sığınakları olmadığını, sayı ve silahlarının azlığını gören Umeyr, geri dönerek kavmine, Müslümanların sayısı yaklaşık olarak 300 kişi, ''Olsa olsa bu sayıdan biraz daha fazla olabilirler. Beraberlerinde 70 deve ve iki de at var.'' dedi. Ve sonra sözüne şöyle devam etti. ''Ey Kureyşliler! Belalar ümitleri taşır. Yesrib'in binekleri de ölüm taşıyor. Müslümanların kılıçlarından başka hiçbir sığınak ve dayanakları yok. Dilsizler gibi hiç konuşmayıp, zehirli yılanlar gibi kıvranıp, dillerini çıkardıklarını görmez misiniz? Allah'ın adına yemin ederim ki benim görüşümce sizden bir kişi öldürmedikçe onlardan hiçbiri ölmeyecektir. Ve eğer kendi sayıları kadar sizden adam götürürlerse bundan sonra yaşamanın hiçbir anlamı yoktur. Sizin görüşünüz neyse belirtin. 2. Resulullah Aleyhisselam Bedir'de Müslümanlara şöyle diyordu genişliği yeryüzü ve gökler kadar olan cennete doğru yöneliniz. Muhammed'in nefsini yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bugün kim onlara karşı sabırla ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek savaşır, geri dönüp kaçarken değil de ileri atılırken öldürülürse, şüphesiz Allah o kişiyi cennetine sokacaktır. Bunun üzerine Umeyr İbni Hammam, Beh, beh, Diyerek iç geçirdi. Resulullah Aleyhisselam ona, ''Sana beh beh dedirten nedir?'' diye sorunca, ''Ey Allah'ın Resulü, cennet ehlinden olmak arzusundan başka bir şey değildir.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Doğrusu sen ehlindensin.'' buyurdu. Umeyr, çıkınındaki hurmalardan çıkardı ve onlardan yemeye başladı. Sonra, bu hurmaların hepsini yiyecek kadar yaşayacak olursam, bu benim için çok uzun bir hayat olur diyerek, elindeki hurmaları fırlattı ve düşmanın içine dalarak, şehit düşene kadar onlarla savaştı. Daha sonra da Avf İbni Haris radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselama sordu, Kulunun hangi ameli Rabbin yüzünü güldürür? Resulullah aleyhisselam, elini çıplak olarak düşmanın içine daldırması buyurdu. Bunun üzerine Aûf radıyallahu an üzerindeki zırhı çıkararak elindeki kılıcıyla şehit düşene kadar düşmanla savaştı. 3. Muaz İbn Amr İbn Camuh diyor ki: Ebu Cehil'in etrafı adamlarıyla sarmaşık gibi sarılı bir vaziyetteyken müşriklerin Ebul Hakeme yani Ebu Cehil'e kimse ulaşamaz dediklerini duydum. Sonra şöyle devam ediyor. Bu sözü duyduktan sonra ona ulaşmayı kendime vazife sayarak, düşmanı yararak ona doğru ilerlemeye başladım. Düşmanın bir anlık boşluğundan yararlanıp ona doğru bir hamle yaptım. Kendisine bir kılıç darbesi indirdim, bacağının yarıya kadar olan kısmını uçurdum. Vallahi ayağının uçuşunu, dibek taşında dövülen çekirdeklerin uçuşuna benzettim. Muaz sözüne şöyle devam ediyor. Sonra oğlu İkrim'e, koluma bir darbe vurarak kolumu kopardı. Kolumu sadece bir parça deri tutuyordu. Bunun için ona karşı hamle yapamadım. Bütün gün boyunca bu kopuk kolumu çekerek savaşmak zorunda kaldım. Kolum beni engelleyip zorlamaya başlayınca, ayağımla üzerine basıp çekmek suretiyle kolumu koparıp attım. Sonra Ebu Cehil, bacağı kopuk bir vaziyetteyken, Afra adlı kadının oğlu Muavviz ona rastladı ve kendisine kuvvetli bir darbe yerleştirerek olduğu yerde çökmesini sağladı. Bu darbeden sonra Ebu Cehil'de çok az bir hayat belirtisi kalmıştı. Dipnot Muaz ve Muavviz radıyallahu anhuma ikisi de Afra adlı kadının çocuklarıdır. 4. Sahih-i Buhari'de Zübeyir radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bedir günü ben, Ubeyde İbn Said İbn As'a rastladım. Baştan ayağa kadar zırhlanmış ve silahlanmıştı. Sadece iki gözü görünüyordu. Ona Ebu zat Keriş denilirdi. Bana Ben Zatül Kerişim diye meydan okudu. Ben de hemen saldırıp hançerimi gözünün üzerine yerleştirdim. Ubeyde hemen öldü. Zübeyir radıyallahu an sözüne şöyle devam ediyor. Ayağımı onun üstüne koydum. Sonra hançerimi olanca gücümle çıkardım. Fakat hançerin ucu eğrilmişti. Zübeyir'in oğlu Urve'nin rivayetine göre bu hançer kıymetli bir harp hatırası olduğundan Resulullah Aleyhisselam onu Zübeyr'den istemiş, Zübeyr de vermişti. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğinde Zübeyir hançerini geri aldı. Sonra Ebubekir istedi. Ona verdi. Ebubekir'in vefatı üzerine hançeri geri almıştı. Bu defa Ömer istemiş, ona vermişti ve vefatında almıştı. Sonra Osman istemiş, ona da vermiş, şehadeti üzerine Hazreti Ali'ye sonra da Ali'nin evladına geçmiştir. Ali'nin evladından da Zübeyir'in oğlu isteyip almış ve Abdullah İbni Zübeyir katl oluncaya kadar onun yanında bulunmuştur. 5. İki ordu karşı karşıya geldiğinde müşriklerden Esved İbni Abdülesved el-Mahzumi, Müslümanlar tarafında bulunan su dolu havuza yaklaşınca Allah'a and içerim ki, ''Onların havuzundan içeceğim veya onu yıkacağım ya da bunlar için öleceğim.'' dedi. Sonra havuza doğru ilerlemeye kalkıştı. Kendisini Hamza İbni Abdülmuttalib radıyallahu anh karşıladı. Bir kılıç darbesiyle bacağını koparıp attı. Yere düşen Esved sürünerek havuza ulaştı. Sağlam olan ayağıyla vurarak havuzu yıktı ve havuzun suyundan içti. Kendisini takip eden Hz. Hamza radıyallahu an, havuzun başında kendisine bir darbe daha vurarak onu öldürdü. Bu olaydan sonra Utbe ibn Rebi'a, kardeşi Şeybe ile oğlu Velid'i alarak meydana çıktı ve Müslümanları mübarezeye davet ettiler. Onların bu daveti üzerine ensardan üç delikanlı, Afra adlı kadının oğulları Muaz, Muavviz ve Avf radıyallahu an ortaya çıktılar. Resulullah Aleyhisselam bu delikanlıların davranışlarından çok etkilendi. Fakat savaşın başlangıcının ensarla olmasını istemediğinden onlara yerlerine dönmelerini emretti ve kendilerini övüp hayırlı sözler söyledi. Resulullah Aleyhisselam mübareze güçlüğüne kendi amca çocuklarının ve kavminin katlanmasını istiyordu. Sonra müşriklerden biri bize karşı kendi kavmimizden bize denk olanları çıkar diye bağırdı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Ey Haşim oğulları, kalkın ve sizin peygamberinizin gönderilmiş olduğu hak dininiz için savaşın. Onlar batıl olan davaları için gelmişler ve Allah'ın nurunu söndürmeye çalışmaktadırlar buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu buyruğu üzerine Hz. Ali, Hz. Hamza, ve Hz. Ubeyde İbn-i Hariz İbn-i kalkıp müşriklere doğru yürüdüler. Hz. Ali radıyallahu anh'in üzerinde beyaz deve postundan bir işaret vardı. Utbe, oğlu Velide Ali'ye karşı çıkmasını söyledi. Hz. Ali radıyallahu anh kısa bir mübarezeden sonra Velid'i hemen öldürdü. Sonra Utbe, Hz. Hamza radıyallahu anh'a karşı kalktı. Hz. Hamza'da onun kısa bir sürede işini bitirdi. En son olarak da Şeybe, Hazret Ubeyde radıyallahu e karşı mübarezeye girdi. Şeybe, yaptığı bir kılıç hamlesiyle Hazret Ubeyde'nin bacağını kopardı. Bunun üzerine Hazreti Hamza ve Hazret Ali hücum ederek Şeybe'yi öldürdüler. Hazret Ubeyde'yi ordu saflarına doğru taşıdılar. Bu hadise üzerine şu ayeti celile nazil oldu. İşte Rableri hakkında davaya tutuşan iki taraf. O inkar edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Hac Suresi 19. Ayet 6. Muharekenin ilk yakıtı müşriklerin sancak taşıyıcısı Talha İbni Ebi Talha el-Abderi idi. Talha Kureyş'in en cesur süvarisiydi. Müslümanlar onu Ketibenin yani birliğin koçu diye isimlendiriyorlardı. Talha bir deveye binmiş vaziyette meydana çıkarak Müslümanları mübarezeye çağırdı. Onun cesaretini bilenler karşısına çıkmaktan çekiniyorlardı. Fakat çok geçmeden Hz. Zübeyir radıyallahu anh ona doğru ilerledi. Talha'ya göz bile açtırmadan arslanlar gibi bir anda onun devesinin üzerine fırlamıştı. Sonra onu alaşağı ederek üzerinden fırlattı ve kılıcının darbeleriyle onu doğradı. Bu müthiş mücadeleyi gören Nebi aleyhisselam tekbir getirmeye başladı. Onunla birlikte Müslümanlar da tekbir getirmeye başladılar. Sonra Zübeyir radıyallahu anh'i överek onun hakkında ''Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir.'' buyurdu. 7- Abdullah oğulları komutanları Talha İbn Ebi Talha'nın öldürülmesinden sonra sırayla sancağı taşımaya başladılar. Sancağa ilk olarak Talha'nın kardeşi Ebu Şeybe Osman İbn Ebi Talha aldı ve "Sancak ehlinin hakkı ya üstün gelmek ya da boynu vurulmaktır." diyerek ortaya atıldı. Karşısında Hazreti Hamza İbn Abdulmuttalibi buldu. Hazreti Hamza bir hamle yaparak Ebu Şeybe'nin omzunun üzerinden bir darbe indirdi. Bu darbe Ebu Şeybe'nin omzuyla birlikte kolunu biçerek çaprazlama olarak göbeğine kadar ulaştı ve ciğerini deşerek ölmesine sebep oldu. Sonra sancak Ebu Saad İbn Ebi Talha kaldırdı. Bunun üzerine Saad İbn Ebi Vakkas bir ok atarak Ebu Saad'ı gırtlığından vurdu ve Ebu Saad'ın dili dışarıda kaldı. Hemen oracıkta da yığılıp ölü verdi. Bu konuda şöyle de denilmektedir. Ebu Saad ortaya çıkarak mübareze istedi. Ona karşı Hz. Ali ibn Ebi Talip çıktı. Karşılıklı kılıç darbesiyle bir müddet dövüştükten sonra Hz. Ali vurduğu bir kılıç darbesiyle Ebu Saad'ı öldürdü. Sonra sancağı Müsafi ibn Talha ibn Ebi Talha aldı. Asım ibn Sabit ibn Ebil Ekla bir ok atarak onu öldürdü. Müsaafiden sonra sancağı, kardeşi Kitab İbn Talha, İbn Ebi Talha aldı. Zübeyir İbn Avvam radıyallahu anh hemen ona hücum ederek öldürene kadar onunla savaştı. Sonra sancağı onun kardeşi Cellas İbn Talha, İbn Ebi Talha aldı. O da Talha İbn Abdullah'ın vurduğu bir mızrak darbesiyle hayatını kaybetti. Asım İbni Sabit İbn Ebil Eklah'ın attığı bir okla öldürüldüğü de söylenir. Müşrik sancakçılarından öldürülen bu altı kişinin hepsi de bir ailedendir. Ebi Talha, Abdullah, İbn Osman, İbn Abdüddar ailesinden. Hepsi de müşriklerin sancağını taşırken öldürülmüşlerdir. Sonra sancağı yine Abdüddar oğullarından Erta'a İbn Şurahbil taşımış ve Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh tarafından öldürülmüştür. Hamza İbni Abdülmuttalip tarafından öldürüldüğü de söylenir. Sonra sancağı Şureyh İbni Kazit almış ve Kuzman tarafından öldürülmüştür. Ondan sonra sancağı alan Ebu Zeyd Amr İbni Abdülmenaf el-Abdedi de Kuzman tarafından öldürülmüştür. Ondan sonra sancağı alan Şerahbil i̇bn Haşim el-Abderi'nin oğlu da yine Kuzman tarafından öldürülmüştür. oğullarından olan sancak taşıyıcı bu on kişinin tümü yok edilmiş, içlerinde sancak taşıyacak kimse kalmamıştır. Sonra müşriklerin Sevvab ismindeki Habeşli köleleri ilerleyerek sancağı almış, kendisinden önce sancağı taşıyıp öldürülmüş olan efendilerinden çok daha büyük bir cesaret ve sebat göstermiş, iki eli de kopana kadar sancağı taşımış, sonra da diz çöküp göğsü ve boynuyla sancağı düşürmemeye çalışırken öldürülmüştü. Öldürülürken de şu sözleri sarf ediyordu. Acaba görevimi yerine getirebildim mi? Bu köle, Sevab öldürüldükten sonra müşriklerin sancağı yere düştü. Onu taşıyabilecek başka kimse kalmadığından sancak yerde kaldı. Zübeyir İbn Avvam radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhisselamdan, Kılıcı bana vermesini istediğim zaman beni bundan men edip kılıcı Ebu Dücane'ye vermişti. Kendi kendime ben onun teyzesinin oğlu ve kureşli olduğum halde kılıcı da ondan önce kendisinden istememe rağmen kılıcı bana değil de ona verdi. Bunda mutlaka bir iş var. Vallahi onun ne yapacağına bakacağım dedim. Onu takip etmeye başladım. Ebu Dücane kırmızı bir sargı çıkararak onu başına sardı. Bunun üzerine Ensar, ''Başındaki ölüm sargısını çıkar Ebu Dücane'' dediler. O da, ''Ben Halil'imin ahdi vermiş olduğu kişiyim ve biz hurmalıklarda savaşçı kimseler olarak tanınırız. Hiçbir zaman safların gerisinde kalamam, Allah ve Resulünün kılıcıyla çarpışırım'' diyerek savaşa girdi. Karşısına kim çıkarsa işini bitiriyordu. Müşriklerin içerisinde de yaralılarımızdan hiç kimseyi bırakmaksızın üzerlerine atılıp öldüren biri vardı. İkisi savaş meydanında birbirlerine doğru yaklaşmaya başlamışlardı. Cenab-ı Allah'a ikisini karşı karşıya getirmesi için dua etmeye başladım. Sonunda karşılaştılar. Karşılıklı olarak birbirlerine iki hamle yaptılar. Müşrik Ebu Ducane'ye bir kılıç darbesi vurdu. Ebu Ducane, bu darbeyi deriden yapılmış olan kalkanıyla karşılayarak kılıcını sıkıştırdı. Sonra Ebu Dücane, müşriye bir kılıç darbesi indirerek onu öldürdü. Sonra onu kılıcıyla, utbe kızı hindin tam kafasının ortasına hamle yaparken gördüm. Fakat son anda kılıcını geri çekerek onu öldürmedi. Zübeyir sözüne şöyle devam ediyor. Bu olayı gördükten sonra, Allah ve Resulü her şeyi daha iyi bilir, dedim. İbni İshak şöyle diyor, Ebu Ducane, Semak İbni Harşe dedi ki, Savaşırken müşriklerin içerisinde hırçın bir şekilde insanları tırmalayan birini gördüm ve ona doğru yöneldim. Tam üzerine kılıçla hamle yaptığım anda, büyük bir velvele kopardı, meğerse kadınmış. Ben de Resulullah Aleyhisselam'ın kılıcına saygıdan, o kılıçla kadına vurmadım. 9. Vahşi İbni Harb diyor ki, Cübeyr İbni Mut'im'in kölesiydim. Cübeyr'in amcası Tuayme İbni Adi Bedir'de öldürülmüştü. Kureyş ordusu Uhud'a giderken Cübeyr bana, ''Eğer amcama karşılık Ahmet'in amcası Hamza'yı öldürüp onun intikamını alırsan seni azat edeceğim.'' dedi. Bunun üzerine ben de orduya katıldım. Ben Habeşistanlı biriyim ve her Habeşistanlı gibi iyi mızrak kullanırım. Mızrağımı Habeş usulüyle atarım ve çoğu zaman hedefi şaşırmam. İki ordu karşılaştığında ben Hamza'yı gözetlemeye başladım. Bir ara onu insanların önünde gördüm. Boz renkli vahşi bir deve gibiydi. Önüne çıkan herkesi yıkıyordu. Kimse onun önünde mukavemet edemiyordu. O sırada ben bir ağacın veya kayanın arkasında gizlenmiş onu vurmak için bana yanaşmasını kolluyordum. Tam bu sırada benden önce Hamza'nın karşısına Siba ibn Abdul Uzza çıktı. Hamza onu görünce "Hadi gel ey tohumu kesiği oğlu." diye bağırdı. Siba'nın anası kısırdı. Ve ona öyle bir vuruş vurdu ki kılıcını tam kafasının ortasına yerleştirmişti. Vahşi sözüne şöyle devam ediyor. Önce mızrağım elimde şöyle bir dengeledim. Çok iyi dengelediğimden emin olunca ona doğru savurdum. Mızrak tam karın boşluğundan girip baldırlarının arasından çıkmıştı. Hamza darbeyi yiyince bana doğru yöneldi ve sonra kapaklanıp yere düştü. Yerde o şekilde can verdi. 10. Muhareke devam ederken Enes İbni Nadr, Ellerindeki silahları bırakmış vaziyette duran bir grubun önünden geçti. Ve onlara, niçin böyle bekliyorsunuz diye sordu. Onlar da, Resulullah Aleyhisselam öldürüldü dediler. Bunun üzerine Enes, o öldükten sonra hayatı ne yapacaksınız? Hadi kalkın ve Resulullah Aleyhisselam'ın canını verdiği dava uğruna siz de canlarınızı verin dedi. Sonra da, Allah'ım bunların bu Müslüman grubun yaptıklarından dolayı bizi bağışlamanı niyaz ederim. Şunların, müşriklerin yaptıklarından da sana sığınırım, dedi. Sonra düşmanın üzerine doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada Sa'd İbni Muaz'a rastladı. Muaz kendisine, ''Ya Eba Ömer, nereye böyle?'' diye sordu. Enes, ''Cennetin kokusu ne kadar da hoş ey Sa'd, Cennetin kokusunu Uhud Dağı'nın yanında duyuyorum." dedi ve ileri atılarak şehit düşene kadar müşriklerle savaştı. Savaş bittikten sonra cesedini kimse tanıyamamış, sadece kız kardeşi onu parmak uçlarından tanımıştı. Vücudunda mızrak ve kılıç darbeleriyle, ok atışlarıyla açılmış tam 80 küsür yara vardı. 11. Müslimin Enes İbni Malik'ten rivayetine göre şöyle diyor: Uhud günü Resulullah Aleyhisselam yanında ensardan yedi, muhacirlerden de iki kişiyle birlikte zor durumda kalmıştı. Müşriklerin yaptığı hücumlarla iyice zor durumda kalınca Resulullah Aleyhisselam Efendimiz, Kim onları bizden uzaklaştırırsa o kişi cennetle ikram edilecektir veya o kişi cennette benimle birlikte olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Ensardan biri ileri atılarak şehit düşene kadar müşriklerle savaştı. Sonra müşrikler tekrar hücumlarını arttırdılar. Olay bu şekilde devam ederken Ensardan yedi kişi peş peşe şehit düştüler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Ashabımız bize ne kadar da düşkün ve iyidirler buyurdu. En sonuncuları da Ziyad veya Ammar ibn Seken'di çok çetin bir savaş verdikten sonra aldığı yaralar sonucu yere yığılmıştı. Sonra Müslümanlardan bir grup müşriklerin üzerine hamle yaparak onu kurtardılar. Resulullah Aleyhisselam ''Onu bana yaklaştırın.'' buyurdu. Bunun üzerine onu Resulullah Aleyhisselam'ın yanına getirdiler. resul Ekrem Efendimiz mübarek bacağını onun başına yastık yaptı ve Ziyad radiyallahu anh yanağı Resulullah Aleyhisselam'ın bacağının üzerinde olduğu halde ruhunu teslim etti. 12. Nesai'nin Cabir'den rivayetine göre Cabir şöyle dedi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam'a iyice yaklaştıklarında Resulullah Aleyhisselam kim bunlara karşı koyacak buyurdu. Talha ben diye cevap verip savaşa tutuştu. 11 kişiyi etkisiz hale getirdi. Sonunda eline yediği darbelerle parmakları koptu ve ''Hıs!'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ''Eğer Bismillah deseydin, bütün insanların gözü önünde melekler seni kaldırırdı.'' buyurdu. Sonra Allah müşrikleri geri püskürttü. Hakemin Ekliil adlı kitabında Talha radıyallahu Anh'in Uhud günü tam 39 veya 35 kişiyi yaraladıktan sonra Şehadet parmağıyla birlikte dört parmağının felce uğradığı söylenmektedir. i̇bn Hıbban sahihinde Hz. Aişe radıyallahu anhadan rivayetine göre Hz. Aişe radıyallahu şöyle dedi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu dedi ki Uhud günü herkes Peygamber aleyhisselamın etrafından savuşmuştu. Peygamber aleyhisselamın yanına ilk dönenlerin arasındaydım. Dönerken onun önünde onu korumak için savaşan birini gördüm. İnşallah talhasındır, babam anam sana feda olsun, İnşallah talhasındır, babam anam sana feda olsun diyerek yürüyordum. Çok geçmeden Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu anh bana kavuştu. Çok hızlı gidiyordu, sanki bir kuş gibiydi. Beraberce Peygamber aleyhisselamın yanına vardık. Bir de ne görelim? Talha radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın önünde bitap düşmüş yatıyordu. Resulullah aleyhisselam, ''Kardeşiniz siz olmaksızın üzerine düşeni yerine getirdi.'' buyurdu. 13. Bir yandan Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh, bir yandan da Ebu Dücane radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamı müdafaa ediyorlardı. Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh de, Müşriklerden bir grubu engellemeye çalışıyordu. Hz. Ali tek başına kılıçla içlerinde İkrime İbni Ebi Cehil'in de bulunduğu bir grup müşrikin ortasına daldı. Cesurca savaşmaya başladı. Müşriklerin hepsi onun başına üşüşmüşlerdi. İçlerinden sıyrılarak en arka taraflarına kadar vardı. Sonra bir hücum daha yaparak geldiği gibi eski yerine döndü. Habbab İbni Münzir radıyallahu anh de, bir koyun sürüsünü kovalarcasına müşrikleri kovalıyordu. Bir ara müşriklerin hepsi onun başına üşüştüler. Hatta Müslümanlar onun öldürüldüğünü zannettiler. Sonra kılıcı elinde olarak kalabalığın arasından sıyrıldı ve etrafındaki müşrikleri dağıttı. Müşriklerden bir grubun üzerine şiddetli bir hamle yaparak onları kaçırttı. O gün... Abbâ burâdallâhü anh'in başında yeşil bir sarık vardı. 14. Şemmas İbni Osman radıyallahu anh'e gelince Resulullah Aleyhisselam gözünü ne tarafa çevirse onu orada savaşırken görüyordu. Şemmas radıyallahu anh kendini Resul Ekrem Aleyhisselam'a kalkan yapmış, kılıcı elinde var kuvvetiyle onu savunuyordu. Sonunda Resul Ekrem Aleyhisselam'ı savunurken şehit düştü. Resulullah Aleyhisselam onun hakkında şöyle buyurmuştur. Şemmasın bir benzerine daha rastlamadım. 15. Muhareke esnasında Malik İbni Duhşem, Harice İbni Zeydi gördü. Harice yerde oturmaktaydı ve karnından 13 tane öldürücü yara almıştı. Malik Harice'ye, ''Muhammed'in öldürüldüğünü bilmiyor musun?'' dedi. Bunun üzerine Harice, eğer Muhammed öldürüldüyse şunu bil ki Allah sağdır ve ölmez. Şüphe yok ki Muhammed aleyhisselam hakkı tebliğ etmiştir ve dinini savunurken ölmüştür cevabını verdi. Sonra Malik Saad İbni Rabi'i gördü. Saad da tam on öldürücü yara almıştı. Malik Saad'a Muhammed'in öldürülmüş olduğunu biliyor musun diye sordu. Saad da şöyle cevap verdi. Şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam Rabbinin risaletini tebliğ etmiştir ve dinini savunurken ölmüştür. Şunu iyi bil ki Allah haydır ve kesinlikle ölmez. 16. Müslümanların çöküntüye uğrayıp Resulullah aleyhisselamın ölüm haberiyle dağılmaları üzerine Sabit ibni Dehdaha radıyallahu anh ileri atılıp şöyle seslendi. Ey ensar! ''Bana doğru gelin. Ben Sabit ibni Dehtahayım.'' Eğer Muhammed öldürüldüyse şunu iyi bilin ki Allah hayat sahibidir ve ölmez. Gevşemeyin ve dininiz için savaşın. Şüphesiz Allah size yardım edip sizi üstün kılacaktır.'' Bu sesleniş üzerine Ensardan bir grup Sabit'le beraber savaşa girdiler. Bunun üzerine içlerinde Halid İbni Velid Amr İbni Az ve İkrime İbni Ebi Cehil'in bulunduğu bir müşrik birliği onlara karşı saldırıya geçti. Halid İbni Velid, Sabit Radıyallahu Anh'in üzerine mızrakla bir hamle yaparak onu öldürdü. Sabit Radıyallahu Anh'in yanında savaşan Ensar'ın tümü de şehit edildiler. Allah onların hepsinden razı olsun. 17. Abdullah İbni Cahş Radıyallahu Anh şöyle demişti. Ya Resulallah! Gördüğün gibi müşrik ordusu savaşmak için Uhud'a geldi. Ben de Allah'a dua edip şöyle yakardım. Ey yüce Allah'ım! Sana kasem ederim ki yarın düşmanın karşısına dikileceğiz. Ben de öldürüleceğim. Müşrikler karnımı deşip cesedimi parçalayacaklar ve kıyamet gününde senin huzuruna bu şekilde öldürülmüş olarak varacağım. Sen bana... ''Niçin sana bunlar yapıldı?'' diye sual buyuracaksın. Ben de ''Senin uğruna bana bunlar yapıldı ya Rabbi'' diye cevap vereceğim. Ve senden de ''Ya Resulallah ben şehit olduktan sonra bu sözlerime şahit olmanı istiyorum'' dedi. Bunun üzerine resul Ekrem ''Evet olurum'' buyurunca Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh ileri atılıp şehit düşene kadar savaştı. Müşrikler cesedini parçaladı. Savaş sonunda Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh, Hazreti Hamza radıyallahu anh ile birlikte aynı mezara gömüldü. 18. Uhud günü Resulullah Aleyhisselam'ın yanından halk dağıldığı zaman Ebu Talha, Resulullah Aleyhisselam'ın huzurundan ayrılmayıp kalkanını peygambere siper yaptı. Aynı zamanda Ebu Talha ok yayını çok sert çeken iyi bir okçuydu. Onun hakkında Resulullah Aleyhisselam Ebu Talha'nın ok atışı ordu içerisindeki 40 askerden daha hayırlıdır buyurmuştur. Ebu Talha göğsünü Resulullah Aleyhisselam'a siper etmiş bir şekilde kütüklüğünde bulunan 50 oku atıp bitirdi. Okları bitince ya Resulullah senin yolunda canım feda olsun. Allah beni sana feda kıldı dedi. Bu sırada yanlarından ok dolu kütüklüklerle geçenlere Resulullah Aleyhisselam tarafından ''Kütüklüklerinizi Ebu Talha'ya boşaltınız'' deniliyordu. Resulullah Aleyhisselam yerden ok alıp Ebu Talha'ya uzatarak ''Al ey Talha'' buyuruyor. Ebu Talha da bu okları düşmanın üzerine yolluyordu. Reci ve Hendek kahramanlıklarından 19. Asım radıyallahu anh okları bitene kadar düşmana ok atmış, sonra mızrakla onları öldürmeye başlamış, mızrağı kırılmış, en sonunda da düşmana karşı kullandığı son silahı olan kılıcı da kırılmış ve şehit düşmüştü. Allahü Teala onun cesedini korumak üzere yaban arıları gönderdi. Müşriklerden hiçbiri onun cesedine yanaşamıyordu. Yanaşanların yüzleri arılar tarafından sokulunca geri dönmek zorunda kalıyorlardı. allah Teala geceleyin bir sel göndererek Asım'ın cesedini sürükledi. Selin cesedi nereye götürdüğünü kimse bilemedi. Bütün bunların olmasına sebep şu idi. Asım radıyallahu anh hiçbir müşrike dokunmamak üzere ahdetmiş, Müşriklerin de cesedine dokunmamaları için Allah'a dua ve niyazda bulunmuştur. Müşriklerse onun kellesini kesip Saad kızı Sülafe'ye götürmek istiyorlardı. Sülafe bir günde iki oğlunu birden öldürdüğü için Asım'ın kafatasından içki içmeye and içmişti. Fakat Allahü Teala ona bu fırsatı vermeyerek bu büyük mücahidin cesedini muhafaza etti. 20. Müşrikler Hubeyb İbni Adi radıyallahu anh'i zincire vurulmuş bir vaziyette Mekke civarındaki Tenim denilen yere çıkardılar. Kendisini Mekke halkından bir grup köleler, kadınlar ve çocuklar seyretmekteydi. Yanında Zeyd İbn Desine vardı. Hubeyb radıyallahu anh fazla uzatmaksızın iki rekat namaz kıldı. Öldürülmeden önce iki rekat namaz kılma sünnetini bırakan kişi Hubeyb'tir. Ve şöyle dua etti. Ey yüce Allah'ım sen bunların tümünü kökten yok et ve geriye hiçbirini koma. Sonra müşrikler kendisini yeniden bağladılar ve İslam'dan dön seni serbest bırakalım dediler. Hubeyb la ilahe illallah yeryüzünün bütün nimetlerini bana verseniz İslam'dan dönmem dedi. Müşrikler şu anda Muhammed'in senin yerinde olmasını ''Senin de evinde olmanı ister miydin?'' diye sordular. Hubeyb, ''Vallahi ben evimde otururken, Muhammed'e bir diken bile batmasını istemem.'' diye cevap verdi. Müşrikler, ''Ey Hubeyb, dininden dön.'' demeye başladılar. Hubeyb radıyallahu anh de, ''Kesinlikle dönmem.'' diye cevap veriyordu. Müşrikler, ''Lat ve Uzza'nın adına yemin ederiz ki, Söylediğimizi yapmazsan seni öldürürüz, dediler. Hubeyb radıyallahu anh, Allah yolunda öldürülmem benim için çok azdır, dedi. Sonra Hubeyb'in yüzünü geldiği yöne doğru çevirdiler. Hubeyb radıyallahu anh, Niçin yüzümü kıbleden çevirdiniz, diye sordu. Sonra, Ey yüce Allah'ım! Karşımda düşmanın yüzünden başka bir şey göremiyorum. Allah'ım! Burada Resulüne benden selam iletecek kimse yok. Ona benim selamımı sen ilet Ya Rabbi diye niyaz etti. O sırada Resulullah Aleyhisselam ashabının arasında oturmaktaydı. Kendisini geçici bir dalgınlık aldı. Sonra ashabına dönerek, Bu Cebrail'dir, bana Hubeyb'in selamını iletiyor buyurdu. Sonra müşrikler Bedir'de öldürülenlerin çocuklarını getirerek, Bunlar tam kırk kişiydi. Her birine birer mızrak verdiler ve Hubeyb'i onlara mızraklattılar. Hubeyb'in vücudu onu bağladıkları kütüğe yapıştı, sonra kütükle beraber onu kaldırdılar. Hubeyb döndü, yüzünü Kabe'ye doğru çevirdi. ''Elhamdülillah'' dedi. Sonra Ebu Seru'a kendisine önden bir mızrak darbesi vurarak sırtından çıkardı. Hubeyb radıyallahu anh, tam bir saat Kelime-i getirdikten sonra şehit oldu. Zeyd'in öldürülmemesini de Nistas üzerine aldı. 21. Hendek'te müşrikler hep birden harekete geçip, atlarıyla birlikte hendeği aşıp, peygambere ulaşmak için hendeğin kenarında dolaşmaya başladılar. Sonunda Müslümanların gözünden kaçmış olan dar bir geçit buldular. İkrime İbni Ebu Cehil, Neyfel İbni Abdullah el-Mahzumi, Dırar İbni Hattab el-Führi, Hubeyre İbni Ebi-Vahab ve Amr İbni Abdüvüd geçidi açtılar, diğerleri de hendeyin gerisinde kaldı. Amr, Müslümanları mübarezeye davet etti. Harekete geçer geçmez, Hz. Ali radıyallahu anh tarafından öldürüldü. Diğer arkadaşları da geri dönüp kaçmaya başladılar. Nefel İbn Abdullah bir taş darbesi alarak atından düştü ve öldürüldü. Ömer İbni Hatta radıyallahu anh ve Zübeyir radıyallahu anh kaçanların peşine düşüp onlarla tam bir saat boyunca çatıştılar. Bu arada Hubeyre İbni Ebi Vahab'ın zırhı düştü ve bu zırhı Zübeyir radıyallahu anh aldı. Müşrikler Seher'le birlikte yine hücuma geçtiler. Resulullah aleyhisselam ve ashab-ı kiram, gece karanlığı çökene kadar müşriklerle savaştılar. Ne Resulullah aleyhisselam, ne de Müslümanlardan kimse mevzisinden ayrılamadı. Resulullah aleyhisselam, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılamadı. Düşman tehlikesi kalmayınca ashab-ı kiram, Ya Resulallah, namaz kılamadık dediler. Resulullah aleyhisselam, ben de namaz kılamadım buyurdu. Her iki grupta mevzilerine döndükten sonra, Useyd İbni Hudayr, 200 kişilik bir kuvvetle Hendeyin kenarında mevzilendi. Onu gaflet anında yakalamak isteyen müşrik süvarileri, karşı hücuma geçtiler. Bu arada, Vahşi, ile bir hamle yaparak, Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit ettiği gibi, Tufeyl İbni Numa'nı da şehit etti. Resulullah Aleyhisselam, namaz kılmak için otağına giderken Hz. Bilal radiyallahu anh'e ezan okumasını emretti. O da ezanı okudu. Her namaz için kâmet getirmek suretiyle geçirmiş oldukları bütün namazları sanki vakitlerinde kılıyorlarmış gibi en mükemmel vecihle kılarak kaza ettiler. O gün Resulullah aleyhisselam müşrikler hakkında şöyle buyurmuştu. Müşrikler bizi vusta yani ikinci namazından alı koydular. Allah onların karınlarını ve mezarlarını ateşle doldursun. 22. Müşriklerden Amr ibni Abdüvvud Bedir günü savaşmış, sonra aldığı yara sonucu savaştan çekinmek zorunda kalmıştı. Uhud savaşında da görülmemişti. Hendek günü geldiğinde müşrik ordusuna katılmış ve orduda olduğunu gösterircesine kendisine has bir işaret takmıştı. Hendek önünde atının üzerine kurulup, ''Kim mübareze etmek ister?'' diye sorunca, karşısına Hz. Ali radıyallahu anh dikildi ve ona, ''Ey Amr, sen Kureyş'ten bir kişinin seni emniyetle hayırlı olan işlerin ikisinden birine davet ederse, kabul edeceğin üzerine Allah'a an içmiştin değil mi?'' diye sordu. Amr, ''Evet öyle.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ali radıyallahu an ''Ben bir Kureyşli olarak seni Allah'a, O'nun Resulüne ve İslam'a davet ediyorum.'' dedi. Amr, ''Benim buna ihtiyacım yok.'' dedi. Hz. Ali, ''Öyleyse seni benimle dövüşmeye davet ediyorum.'' dedi. Amr, ''Niçin ey kardeşimin oğlu, vallahi ben seni öldürmek istemem.'' dedi. Hz. Ali, ''Ama ben seni öldürmek isterim.'' dedi. Bu cevap üzerine Amr kızarak atından aşağı atladı, bir darbeyle atını çökerterek boğazladı. Sonra Hz. Ali'ye yöneldi. Amr ile Hz. Ali arasında büyük bir mücadele oldu. Sonunda Hz. Ali radıyallahu an Amr'ı öldürdü. Amr'ın yanında bulunan diğer süvariler de kaçıp, hendeyin diğer tarafına geçtiler. Gördüğümüz gibi savaşta rol oynayan en büyük faktör, sarf edilen beşeri gayret ve çabaydı. Müslümanlar canlarını ve kanlarını vermekten çekinmemişlerdi. Bunun üzerine Allahu Teala onları müminlere vaat ettiği zafere mazhar etmişti.